Katıldığı hiçbir savaşta mağlubiyet görmemiş bir komutan. Beş büyük Noldor'un Yüce Kralı'nın ikisini direkt olarak öldürmüştür. Glaronku'dan bile üsttedir birinci çağ boyunca. Zalimliği efsanedir Gotmung'un yani. Merhaba Zafer <gülüyor> Merhaba Dilek. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Beni kasıtla eziyor abi <gülüyor> görüyorsun ha. İsmine uygun değil. Şimdi bak Cem olmuyor. olmuyor evet. Soy ismini söyleyebilirim. O evet. da yine uymaz. Sen idare et artık böyle. Abi, geçen günkü Karavandaki Adam kanalına konuk evet. olduğum program benim çok zevk aldığım bir programda izleyici olarak da. Genelde çok iyi dönüşler aldık ya ondan. Yani herkes memnun olmuş. Tabii hani bu bana ne kadar yazıyorsa belki benden bir tık fazla Hakan Bey'e yazar. Tabii yani. ki. Sen de çok keyif aldın. Çok keyif aldın. Gördüğüm kadarıyla sohbetten. Hakan Bey'le sohbet etmek çok keyifliydi hakikaten. Kendisinden de sözü aldık gelecek evet. zamanda. Belki o da Beraber bizim Beraber bir program yapacağız olacak. onunla. Evet. Sonra bir de ikinci yayın bir de konsey yaptık üstüne. Peş peşe peşeydim evet. abi. Çok güzel oldu konseyde. Cumartesi, pazar ful do, doluyduk. Cumartesi, <gülüyor> Okuldaydık. Cumartesi, pazar ful ben de doluydum. Aldım içeceğimi geçtim ekran evet, karşısında. Evet bu cumartesi, senin pazar sen çok rahat ettin. <gülüyor> senin yayınlarını izledim ama senin çayını kahveni de evet, eksik etmedim. Evet, Orası yani. da ayrı. Sütlaçına kadar yaptım evet. abi daha ne yapayım? Ellerine sağlık. Sütlaç kurabiye <gülüyor> gömd Afiyet olsun abi. Neyse bu başındaki konuşmalar bazı arkadaşlarımızı birazcık rahatsız ediyor ama. Boş muhabbetleri sevmiyorlar ya. Evet abi. <gülüyor> o yüzden bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum sizi. Ondan sonra yayına başlayalım. <gülüyor> Evet artık. Artık başlayalım. Bu artık... kadar bu kadar neydi? <gülüyor> zevzeklik, zevzeklik, yeter. zevzeklik yeter. Bu kadar zevzeklik <gülüyor> Yine yeter. Yine biz yaptık görüntü. Biz çok konuştuk abi yani. Karakterler serimize geri dönüyoruz. En son Feanor'un oğullarını işlemiştik. Bayağı uzunca bir bölümdü. Şimdi çok istenen, çok beklenen. Abi bu bunu döver mi? Konuların her zaman kendine yer bulmuş. Bulamış. Bir karakteri konuşuyoruz. Bugünkü konumuz Balrogların Efendisi Goddard. Oh. Godmog çok şey belirgin ve çok belirleyici aynı zamanda bir karakter Tolkien'in edebi yazımında. Balrogların Efendisi durumu var. Şimdi Balroglar hikayesi de genelde kafa karıştıran bir hikaye. Balroglar adı altında bir program yaptığımızda uzun uzun değiniriz buna da. Şimdi sadece fikir olsun diye söyleyelim. Bu mesela Godmog'un diğer Balroglardan farklı olmasının nedeni fiziksel olarak da diğerlerine göre daha güçlü. Zeka olarak da daha iyi durumda. Bir, evet zeki. Daha bir yönetici beceri falan olan bir şey. Diğer balduroklar orklarından bir tık daha akıllı mayalar falan gibi düşünebilir ya da ikinci ruhlar diye düşünülebilir. Godmog garip bir şekilde mesela onu düzeltme ihtiyacı duymamış. Tolkien, Sindarin ismi bu. Black Speech değil. Kara Lisan'dan değil. Abi ismi olan tek baldurok <gülüyor> Godmog mu? Evet i̇smi yani değil, sonra olan... lakabı olan var işte. Dürün in Dürün in felaketi hı, hikayesi. Hı, hı, hı. Ama yani ismi bilinen başka şey yok. Bu da e, Melkor'la beraber işte şeye geçenler. Dünyaya eya'ya inen kötücül ruh lardan mayyalardan olduğu söyleniyor Godmong. İlk efsanelerde zaten şeydir. Melkor'un oğlu olarak gösterilir kayıp öfkülerde. Şey Melkor da Ogre olan Filithuin diye bir ile yani bir devle evlenmiştir ve ondan çocuklar olmuştur. Adları da Kalimbo, Kozomot ve Kozmo diye geçer aynı zamanda Godmong'un yanında. Godmok'un da kelime anlamı şey çekişme, nefret etme, kavgacı zalim ve gaddar anlamlarına geliyor. Ve bu adların anlamlarını da şey hayatında karşılıyor. Çok sadık bir generali şey Melkor'un. Ve Sauron'dan önce odur sağ kolu. Sauron ikinci sıradadır. Hatta Glarung'dan bile üsttedir birinci çağ boyunca. Glarung'dan bile öncelikli bir generaldir. Akmant'ın yüce komutanı diye de geçiyor. Yani Melkor bir numara, iki numaradaki kişi Godmok'tur. O zaman da işte bir hikayelerde falan dev Balruk ordularını falan yöneten Balrog ordularının yanı sıra da Vartların falan da direkt komutanlığını yapan bir şey general. Godmog'un çok önemli bir özelliği mesela katıldığı hiçbir savaşta mağlubiyet görmemiş bir komutan. Katıldığı bütün savaşları kazanmış hatta öleceği savaş olan Gondolin'in yıkılması sırasında bile kendi ölmüş olmasına rağmen orada da savaşı kazanmıştır komutan olarak. Godmog mağlubiyetsizdir mesela Melkor yenilir, Sauron defalarca yenilir, Elfler defalarca yenilir. Şey Vala kandırılır ve yenilir işte ağaçların yok edilişinde falan. Ama Godmuk dahil olduğu her savaşı kazanmıştır ve beş büyük Noldor'un yüce kralının ikisini direkt olarak öldürmüştür. Böyle de bir şeyi var hani. Önemli bir durumu var. Dagorne'in Gliad yani yıldızlar altındaki savaş. İlk Noldor şeyleri Feanor'un tayfası. Yani Mitrin bölgesine batıdan doğuya geçtiklerinde hani bir saldırı yapıyor Melkor kuvvetleri tam yerleşmeden falan şey yapalım bunları etkisiz hale getirelim diye ilk saldırdıkları zaman Feanor'u ölümcül şekilde yaralayan ve Feanor'un ölmesine neden olan Balrog. O savaş Feanor ve çocukları kazanır ama savaşın neticesinde Feanor'u kaybederler. Feanor ölür. Feanor bayağı ciddi bir şekilde Balroglarla falan çok iyi bir şekilde savaşır. Uzunca bir süre dayanabilir buna ama sonuçta Gotlong onu ezer. Ve çocukları gelip onları kurtardığında ki yani gene Feanor'un aculluğundan olan bir durumdur bu. Çünkü çok hızlı bir şekilde öne doğru atılıp savaş kazanıldı diye üştuğundan ana kuvvetlerinden korkmuştur. Çok az kişiyle bu Balrok ordusuna saldırmış olur ve orada da diğer arkadaki kuvvetler gelene kadar yaralanır. Godmog Fenor'u öldürmüş olur. Ölümcü şekilde yaraladığı için onu ilk başta öldürmüş olur. Sonra belli bir süre gözükmez. Diğer savaşlarda direkt olarak Godmog'a rastlamayız bir süre. Ama ondan sonra şeye rastlarız. Nirnaet Arnoediad savaşı sayısız gözyaşı savaşında Fingon'u öldüren Balrog komutanıdır. Resmen sülalenin köküne bir suyu çakmış. Ya. Evet yani Nirnaet yani Arnoediad da çok önemli işler yapıyor. Mesela orkları komuta ettiği için orkların hmm. Hitlum'daki Fingon kuvvetlerini kararlaştırdıklarından önce boşaltmalarını mevzilerini boşaltmalarını ve saldırıya geçmelerini falan sağlayan planı falan yapan general Gotman o yüzden de hani savaşın kazanılmasında çok ciddi katkıları olmuş bir şey. Bir de Fingon iyice delirip de öne atılıp Godmog'la mücadeleye başlayınca falan acımasız bir şekilde Fingon'u öldürür. Çevresinde zaten bir Balrog komutası vardı hani korumaları vardır. Onlarla Fingon savaşırken balroklardan biri kamçısıyla hareketsiz kılar Fingon'u. O da elindeki dev kara baltasını kafasına vurur kafasına saplar şu şekilde ve o şekilde ölmesine sebep olur. Ve ondan sonra da kurtlara, oradaki balroklara ve kendisi Fingon'u çiğneyerek tamamen yok ederler. Yani toprakla bir çamur haline getirirler. O açıdan da zalimliği efsânidir Godmong'un. Yani acımasız bir Acımasız Zeki bir adam. olduğunu buradan da anlıyoruz <gülüyor> abi diyorsun ya. Bütün stratejileri o uyguluyor Bilmiyor. savaş stratejisine. Çünkü yani zaten Melkor, yani Morgoth şeyden çıkmıyor. Kalesinden çıkmıyor. çıkmıyor. O yüzden de yani sağ komutanı her zaman Godmong oluyor. Sonra iş. Işte işte bu Magli'nin katkılarıyla falan Gondolin'in yeri ve genel stratejisi öğrenildiğinde Gotmok'un yönetimindeki şeyler ta şeye kadar ilerliyor. Orta bahçeye, Pınarlar bahçesine. Hatta ne deniyor oraya? Güller bahçesi deniliyor. Turgon'un kulesinin hemen çevresi, kraliyet şeyine. Oraya kadar ilerliyorlar. İnanılmaz bir şey. Kalabalıktalar orada anlatıldığına göre. Tuor'u öldürecek Gotmok. Onun üstüne doğru geliyor. Thor hem uzun süre savaşmasından dolayı hem de aynı zamanda şey baldroklar ateş ve dumanın yaratıkları olduğu için oralarda tamamen çeşmeler ve kaynaklarla dolu bir bahçe orası. Su buharları falan aşırı nemden falan ve savaşmanın yorgunluğundan bitmiş tükenmiş durumda. O sırada da şeyden ayrı düşüyorlar. Egalmot'tan da ayrı düşüyorlar. Egalmot da çok kuvvetli bir savaşçı Turgon'un emrindeki. Tek yakalayınca Tuğru onun üstüne gidiyor. Gotmok onu öldürecek. O sırada işte zaten daha önceki savaşlar sırasında aldığı yaralardan sol kolundan yaralın kalkanını düşür. Ektelion aralarına giriyor bunların. Sakat koluyla beraber bir hamle yapıyor. Onun da kılıç kolunu yaralıyor. Gottmunk'un kılıç kolunu yaralıyor. Onun da kılıcı düşüyor. Yalnız çok hani artık perişan durumda ektelion yani çok büyük yaraları var. hareketsiz toparlayarak ilerliyor. Bir sıçrayışta işte Gottmunk'a Komple sarılıyor uyluklarını, ayaklarını dayayıp ve oradan kendini çektirerek kaskında bir sivri mücevher var. Kaskını güzelleştiren. O mücevheri tam kalbinin üstünden Gotmonk'a saplıyor. Ve kendisi sarıldığı için ve onu bırakmadığı için orada bahçede bulunan su kuyularından birine beraberce düşüyorlar. Onun üstünde de ağır zırhı falan var şeyin, ektilionu. O zırhın altından yaralarıyla beraber Gotmonk kurtulamıyor ve orada boğularak ölüyor. A, tabii o ölürken ektilionu da kaybediyorlar diyoruz ki şey diyor kitapta Ektelion o dönemde yaşayan bütün elflerin en parlak savaşçısıydı diyorlar. Hani arkadaşlar bazen soruyor ya, kim daha büyük savaşçı şunu daha büyük savaşçı falan. Burada hani savaşçı üzerinden bir kıyas evet, olarak yani o, bir bitimleme diyor, var hani söylemek en lazım. En büyük diyor. savaşçıyı kaybetti bu şekilde öldü diyorlar. Şey olması lazım işte Gondolin'in işgali de birinci çağ 510 olması lazım. 510'da Gondolin'in yıkılışıyla beraber Godmunk'un şeyi bitiyor. Ondan sonra zaten Sauron ön plana çıkıyor Glarum daha ön plana çıkıyor komutan olarak, Gortmok yok olana kadar ön planda değiller. Abi aslen bir Maya değil mi? Maya, yani, şey Tolkien'in son kararı Balrogları Maya olduğunu. Öncelikle ilk kitaplarda işte Melkor'un oğlu. Ha evet bunu söylemiştim Kayıp evet, övkülerde kayıp öykülerde, evet, kayıp, öykülerde, öykülerde. kayıp öykülerde şu durum var. O zaman henüz Tolkien maya kavramını kullanmıyor. Henüz aklına gelmemiş. Ya da uygun bulmamış artık. Nasıl onu tam bilmiyorum. Ama o zaman maya kavramı yok. Ruhlar var. Bir de dev ruhlar var. Hani yarı tanrısal ruhlar var. Onların hepsine valav ya da Valier deniliyor. Hı -hı. Kadın ya da erkek. Bir de şey var işte. İkinci ruhlar, hizmetkarları, mahiyetleri var. Ama mayayı kullanmıyor. Silmarillion'da. Maya olduğunu söylüyor Balrog'ların ama o kitaplarda Maya değil de ikinci ruhlar ya da işte tanrıların çocukları olarak geçiyor. Abi bir tane daha mı ork var. var? Üçüncü çağda filmde de kullanıyor bunu bitireceksin zaten. Onun hakkında çok fazla bilgi yok ama o da diğer orklara göre çok akıllı bir ork olduğu söyleniyor. Şey mi, Minas Morgul'un muhafızı mıydı? Minas Morgul muhafızı o. Evet. Ve direkt Witch-king'in yardımcısı konumunda. Hatta Eowyn işte Witch-king'i öldürdüğünde o Minas Tirith'in kuşatmasını yöneten komutan direkt olarak o oluyor. Şu hmm. filmde yağmuru yumru gördüğümüz ork var ya, o ork Gotmo şey hakkında şeyler var. Ee, i̇şte çelişkili bilgiler var. Hı -hı. Onu netleştirmemiş Tolkien. Peter Jackson direkt ork olarak kullanıyor. Yalnız o üçüncü çağa geldiğinde bir orkun Godmog diye Sindarin'in ismi almasının anlamı yok. Çünkü artık kendi dilleri falan var. Ork anne babadan doğmuş birisiyse ona Sindarin bir isim koymazlar. Çünkü elflerle ilgili her şeyden tiksiniyorlar. diye. O zaman Peter Jackson sadece bunu Onu orkların bir değiştirerek kullanıyor. Orkların komutanı hı -hı. olarak şey olabilir diyorlar. Bir Numenorlu olabilir aslında. Nümenor'lardan hmm. biri olabilir. Hastalıktan dolayı fiziksel çirkinliği artmış, kolu sakat kalmış falan. Filmde de dikkat ederlerse evet. sağ ya da sol kolu sabit çekildi. Evet doğru. Hmm. Kolu da hastalıklıdır. Renginin falan böyle sarışın bir hali vardır. Kitapta anlatırken de bembeyazdı, sarışın, uçuk sarıydı falan derler. O da kendine özgü bir hastalığın belirtisi olarak bir ork gibi kara değil de sarışın olduğu ya da albino ya yakın bir ork hmm. olduğu falan söylenir. Sinler'in adından dolayı da kara Nümenor olabileceği ihtimali vardır. Daha küçük bir ihtimal olarak da şeyi söylerler yani. Acaba Nazgüller'den biri miydi Gotmuk? Filmdeki değil ama. Hmm. Kitapta geçen, komutan olarak geçen Gotmuk acaba tam olarak belirtilmemesine rağmen Çevviçkin'in de direkt ikinci komutanı olduğu için acaba Nazgül müydü? O da hikayesi vardır hmm. ama o çok Daha, kuvvetli evet. bir şey değil, argümanı yok onun. Ama olabilme ihtimali var. Tolkien tam olarak menşeğini belirtmemiş burada. Filmde çok hani işlevsel olarak kullanıyor. Görsel olarak o kadar çirkin ve ve o kadar güçlü ki aslında hani o dev kayalar yanına düşerken sadece bir adım kenara çekiliyor pat pütle hmm. yanına düşüyor. Ve ork ordusunun dağılmamasını sağlayacak kadar ork ordusu üstünde kuvveti olan birisi. Hani şey de değil boş beleş bir ork da değil. Ve çok iyi bir yönetici falan olduğu da belli. Çünkü orklar genelde hani barbarlıkla talanla falan şey yapıyorlar. O kadar kuvvetli zekalara sahip değiller orklar. Ama o yönetici bir e, stratejizm olarak orada bulunuyor. O yüzden de detay bir ork. Orksa şayet soy olarak öyle kabul edersek. Filmde öldürülür sahnesi şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam şeydi. E, Aragon tarafına ya da Gimli tarafından öldürülüyordu o. Aragon evet. hatta sağ kolunu mu sol kolunu mu ne kesiyordu da Gimli baltasını karnına vuruyordu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Filmde bayağı şey yapılmış. Eowyn Wichking'i öldürdüğünde Eowyn'i öldürmek üzere araya giriyordu. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam ama gene de bakmak lazım. Yani filmleri bir süredir izlemedim. Abi bu bildiğimiz asıl Gotmok'a gelelim o zaman. Tamam. Biraz da fiziksel özelliklerinden bahsedelim abi? Sence mesela tasvirleri ne kadar doğru? Ya o kadar devasa olduklarını düşünmüyorum balrokların. Çünkü onların önünde hiç kimse duramazdı o zaman. Çünkü bir ordudan bahsediliyor yani. Bir balrok ordusundan bahsediliyor. Hani Gotmok diğer balroklara göre fiziksel olarak daha güçlü olduğu söyleniyor. Daha büyük, daha uzun boylu, daha yapılı olduğunu söyleyebiliriz ama öyle apartman gibi olduklarını da zannetmiyorum yani. Öyle olsa çünkü önünde duramazlardı. Gerçi yani çok güçlü o sırada elfler de Batı'nın ışığıyla beraber geldikleri için onlar da eksadan güçlüler tabii. Bizim 3. çağda gördüğümüz elfler kadar soluklaşmaya yakın falan değiller. Çok daha hayat dolular, çok daha kuvvetli canlılar o zaman. Hı hı. Ama gene de o kadar büyüklüklü olduklarını zannetmiyorum. Bir de kırbacı falan da çok Kırbaç kullandıklarını görüyor. biliyoruz. Yani tariflerinde kırbaç da var. Onlara Rauka deniliyor. Yani e, gölgenin şey İlkanları, iblisleri anlamına geliyor. Gölgenin kötülüğü gibi hmm. bir şey. Yani şey desek yanlış olur mu Zafer abi? Yani birinci çağda bir elften belki yani böyle yarım metre daha yani, büyük Yani yarım metre desek, daha büyük. Yani işte, bizle bir normal pivot hani 2.42'lik değil de 2.01'lik 2.03'lük bir pivot gibi arada bir fark var muhtemelen yani. Peki abi bunlar hani ateş <gülüyor> ve dumanın yaratıkları ya ama bir sonuçta bir bedeni olmaz <gülüyor> lazım değil ki mi? Ki ölüyorlar. Yani yoksa öbür türlü salladın kılıç. Tabii göğsüne geçer, şey işte ektilyon kaskındaki mücevheri sapladığında yaralanmış oluyor. Demek ki bir beden. Var. Yani organik değiller Tabii, yani. Ruh değiller demek yani tamamen ruhani değiller yani orada en azından dünyada indiklerinde artık bir bedenleri var. Hatta şey diyorlar kimi karanlık ruhlar baldrokka dönüştüler. Hani fizik olarak balroklaştılar da diyorlar yani. Hmm. Hani nasıl Vala kendi ruhlarına uygun olarak kadın ve erkek olarak ayrılıyorlar ona göre bedenselleşiyorlar dünyaya inince. Kimi karanlık ruhlar da balrok şekline dönüştüler de deniliyor. Hmm. Yani belki de kendi seçimleri yani balrok şeklinde olmak. Ama öyle şey değil yani. Bu çizimler falan hani arkadaşlar çok seviyor anlıyorum. Hani o illüstrasyonlar falan tabii ki biraz abartı sanatı yani. Yanıltıcı yani biraz yanıltıcı değil mi? Yanıltıcı yani o şey olmaz. Hani onların gösterdiği gibi değil. Benim direkt mesela filmdeki görüntü aklıma geliyor <gülüyor> ha, yani. Çok heybetli. Çok, güzel, çok, çok heybetli. güzel yapılmış o yani. Hakikaten bayağı bir de genel balrok tarifine uyuyor. Evet. Balroklar üzerine en büyük tartışma Gottmok dahil şey işte kanatlarının olup olmaması. Kanat var mıydı yok muydu? Yabancı çok ciddi Değil. Tolkien sitelerine falan bakıldığı zaman yani bayağı kıyamet kopmuş durumda vardı Allah yoktu Allah. Peki yani. neyi değiştirir abi? uçuyorlar mı uçmuyorlar mı? <gülüyor> ya da işte o tasvirlerin kafa karışıklığı falan yani hmm. sonuçta bu şey görsellik çok etkiliyor fanları Peki, çok etkiliyor ben sana sorayım abi madem öyle bu balrokların kanadı var mı yok mu ya benim anladığım kadarıyla kanatları yok. Yani çünkü bu kanat işi biraz da şeyden geliyor. Bu, Gargoyl şeyleri. Evet, gargoylerden geliyor. Yani onlara benzetildiği için falan. Sen İspanya'da görmüşsündür evet, gargoy heykellerini. Evet. Yani o gargoylere benzetiliyor zihinden muhtemelen. Orta Avrupalı için çok şey tanıdık bir figüre dönüşüyor gargoy görünce. balon. Oradan da biraz birleştiriyor olabilirler. Amerikalılar da aşırı taklitçi oldukları için kendi büyük kentlerinde falan o heykellerin benzerlerini falan yapıyorlar. Avrupa'dan. birebir eşini yapıyorlar. yani o, o konuda da şey okumalarını tavsiye ederim. Günlük yaşamdan sanata Umberto Eco aşırı taklitçiliğin köksüzlükten kaynaklandığını anlattığı <gülüyor> bir denemesi vardır. Yani diyorsun ki kanatsız. Bence kanatsız. Ya da işlevsel değil en azından kanatlar. Öyle dev gibi kanatları falan yok. Yani i̇şlevsel değil. Şöyle düşünmek lazım. yani Köprü kırılıyor ve Gandalf köprüyü kırarak Balrog'tan kurtulacağını düşünüyor. Ve Gandalf Balrogları tanıyor çünkü. O, o da bir manya. En başından beri Orta Dünya'da olan ha direkt Orta Dünya'da değil de Birleşik Krallık'ta EAI'da bulunan biri Baldokların özelliklerini biliyor. Köprüden aşağı düşsün diye köprüyü oradan geçemezsin deyip kırıyorsa ve bunun kanatları işlevsel bir kanatları olsa zaten düşmez uçarak devam eder yani. yani Gandalf gibi aslında yani, böyle bir ya yapı yapmaz hani şey O oradan kurtulmak için onu şey yapıyor. Yoksa gene uçar. Yani, kanatlarıyla uçardı düşmesine gerek yok. Bence <gülüyor> yani. yani en büyük Yani bana öyle geliyor. Bir de hani benim takip ettiğim, benim okuduğum karşılaştırmalı olarak daha aklıma yatan şeyler söyleyen yorumcuların tamamı en azından işlevsel kanatlara sahip olamayacaklarını söylüyorlar. Kitapta ilk Melkor'un yanında mı beliriyor abi? Barlarıyla? E tabi, oğlu olarak. Oğlu yanında. olarak son halinde ilk belirmesi yani Silmarillion'da ilk belirmesi Mesih gene Melkor'la Melkor beraber. beraber. Onunla beraber Ungolian'dan önce tabi şeyeden cezasını almadan evvel yani 3 cezasını almadan Agbant'ta bıraktığı komut komutanlardan biri olması lazım. Çünkü Arkmant'ta çok fazla sayıda şey kalıyor. Baldrock bunu sıkıştırdığında gelen yalardan bir bir biri, hani özel olarak belirtilmemiş ama komutan bir Baldrock olduğuna göre gelenlerin arasında olma ihtimali çok yüksek. Abi Hurri'ni götüren de mi Gotmok'tu cezaya? Evet, Hurri'ni yakalayan da Gotmok. Doğru. Şey özel emir geliyor. Hurri'nin öldürülmemesi gerektiğini söylüyor Morgot. Onu tutsak edeceğini ve onun daha büyük acılar çekmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Koreni canlı olarak yakalıyor. Ama bu balruklara bayağı pahalıya malum yani Hurin çok sayıda balruğu öldürüyor baltasıyla ama ona rağmen de şey yapıyorlar yani öldürmüyorlar Emre uyuyorlar ve Gotmok tarafından yakalanıp Morgoth'a Agmant'a teslim ediliyor. Vay be bayağı ismin de sonunu getirmiş kendisi Gotmok evet. abimiz yani çok önemli. Karanlık taraf açısından çok büyük bir güç. Havalı karakter. Yani fiziksel özellikleri açısından en böyle kötü tarafın estetik varlıkları diye düşünüyorum. Evet bir evet. Varlıkları. Bir de şey de çok güzel işte aynı tanım yani kendi orijinal kitaplarında var. Gölge ve Ateş yani. Hem karanlık dumanlı sisli ama hem de kıpkırmızı bir ateş yani. Balrog fiziksel olarak çok hakikaten estetik yani çok estetik bir canlı. Şeyde değildir mesela karanlık tarafta birçok şey estetik değildir yani. Kötüdür işte orklar yamuk yumuktur, kurt biniciler yamuk yumuk falan. Evet. Baldroklar çok güzel resmedilmiş, çok güzel biçimlendirilmiş hayali olarak canlılar. O zaman gotmak için Melkor'un sağ kolu Sauron'sa, sol kolu Gotmok diyebilir miyiz? Sağ kolu Gotmok, sol kolu Sauron. Evet. Miyiz? <gülüyor> sağ kolu Gotmok, tam tersi. <gülüyor> tamam. O zaman bölümü artık kapatalım. Evet. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Gayet gotmok. Güzel. Beğendin. Beğendim tabii. Kötü olduğu için sevmesem de fiziksel olarak dikkatimi çeken bir karakter. <gülüyor> Havalı çünkü. Evet Benim çok havalı. <gülüyor> o zaman bölümü kapatalım abi. Verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. İyi, görüşmek üzere. Görüşürüz. bir şey söylemek istiyorum. İstifa mı sunuyorum Dermicim? Kabul edilmedi. <gülüyor> Kabul edilmedi. Devam. <gülüyor> Sahile yürüyüşe gittim yürüyüş yaparken de Doğan Cüceloğlu'nun bir sohbetini dinledim. Kendisini de kaybettik yakın zamanda. Evet. Benim çocukluğum onun programlarını izleyerek geçti. Şöyle bir şey söyledi. Ben de bunu bugün yayında daha doğrusu çekimde sizlerle paylaşmak istedim. Dedi ki, herkesin herkese teşekkür borcu var. Bunu günlük hayatta asla aklınızdan çıkarmayın. Hep söylüyorlar ya yorumlarda işte siz ne güzel muhabbet ediyorsunuz, sohbet ediyorsunuz falan. Düşündüm ki bir tanemiz eksik olunca sanki hiçbir şey doğru olmayacakmış Olmaz. gibi. Ben de dedim ki, biz de bir ekibiz. Merhaba benim da merhabaya ihtiyacı var. Ben burada varsam ikinizin sayesinde varım. O yüzden size ekip arkadaşlığınız için teşekkür ediyorum. Oh be. Sağ olun. Biz ol, de, sana, biz sana, teşekkür de sana teşekkür ediyoruz. Hakikaten. Kurabiyeler için mi? Yok, varlığın <gülüyor> için, varlığın için. Bizim sıkıcı hayatımızın içinde. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizim neşenle yormana rağmen gene de neşe kattığın için. <gülüyor> evet, Aynen öyle hissediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani aşırı neşede yorucu geliyor bir yaşta sonra yok. sen de öğrenebilirsin senin için de geç değil neşeli olmak için başta başladığımıza göre çok daha gülerek bir şeyler yapıyoruz yani. bir şeyler evet, değişiyor desin. yani tabi sen de Düşün. değiştin ha tabii, tabii öğrenmenin yaşı yok. Öğrenip unutuyorsun. Öğrenip O kötü. Her seferinde yeniden öğrenmek sıkıcı <gülüyor> O sıkıntı. Yaş geçtikçe unutmalar da artıyor değil Artır. mi? Uzak geçmişi hatırlıyorsun. Yakın geçmiş gidiyor. O isimler olabilir Karışıyor. ya işte. Yaşla alakalı. Yaşımdan... Yine de biz teşekkür ederiz Dilek gerçekten. Sen olmasan biz iki sıkıcı adam hiç bu programları böyle yapamazdık. Bu kadar uzun süredir. Devam edemezdik. Birbirimizden evet. sıkılmazdık Siz da konseptten mi? sıkılırdık. Yani. Ölene kadar sosyal politika konuşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıcı. Yani araya Birisinin yonca evcimik şarkısı atması lazım bu Tabii sıkıcılıkta. 90'lar şart ya. Ben geçen gün bir tane şarkı hatırladım 90'lı yıllardan. uf Yıldırım diye bir adam vardı hatırlar mısınız? Onun bir tane şarkısı ama yani nasıl aklıma geldi, niye aklıma geldi onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Sonra kuzenime mesaj attım, sözlerini yazdım daha doğrusu. Dilek bu şarkıyı hatırlayan biz sen bir ben kaldık muhtemelen Ufuk Yıldırım'ın kendisi bile unutmuştur <gülüyor> diye bana cevap yazdı. Çok tehlikeli bir yere gidiyorum çünkü yaşlanınca azaymır olursam sadece bu zamanları hatırlayacağım. <gülüyor> Ufuk Yıldırım şarkılarında dans edersin. Aynen ya çoluk çocuk <gülüyor> Allah onları esirgesin. <gülüyor> Şeyi bırakmadan dans et yalnız şu Güliteç var ya kırılır mırılır bir yer bir daha tutmaz bak çok kötü. Evet doğru onu bir düşünmem lazım. Zafer abinin hastalığından muzdarip olabilirim çünkü yoksa? Neydi? Osteiduspibus. Osteiduspibus. <gülüyor> o bile kariyeri. havalı bak Zafer abinin. <gülüyor> Aynen. Messi'nin, Arda'nın hastalığı ya. Valla görüyorsun oğlum. Üç <gülüyor> düzey futbolcu hastalığı. Bir spor kariyerini noktalayan haftalık. Spor Zafir kariyerim abi. noktalamadı canım. Futbol kariyerim noktalamadı. Şimdi noktalam. pimpon oynuyoruz. Şu anda pimpon <gülüyor> oynuyoruz. Pimpon mu? Golf. Golf. O, golf. Golf ayrı. Golfi ruhumuzun bir uzantısı olarak gördüğümüzden ayrıyeten belirtmiyoruz. Spor olarak değil. Sosyalleşme aracı bu Bence zaten. İkimiz iki ayrı golf arabasına gidip yarışıyoruz orada. Oradaki zenginler de bize bakıp gene geldi fakir köpek Hahaha. <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Huzurumuzu kaçırıyor. Bu milliyet gerçek zannedecek abi. abi ben Antalya'da golf resortlar var biliyorsun. Cef gelince götürsün. Cef'e getireceğim. Cef'i. <gülüyor> <gülüyor> Jeff bezunsuz demesi hmm. lazım. Önceden soyadıyla adıyla hitap ediyordu artık Jeff diyor. Yani. Ha artık Jeff oldu. Evet. Arada ne yaptın? Konuştun mu telefonla? <gülüyor> Arıyorum arada. Kırmızı telefon var ikisinde <gülüyor> de o çalıyor. O direkt Jeff'e bağlı. <gülüyor> direkt <atsın. gülüyor> Bir mesaj at Instagram'dan Şey demiş Amerika'da ucuz iPhone 12 gönder bana demiş Jeff'e. <gülüyor> Seninle Amazon'dan göndersin. <gülüyor> o da vergilerini ödersen gönder. <gülüyor> Bir portre falan çiz yapmışlar diye ya, Elin Mask'ın bir tane portresini çizmiş çocuğum biri Elon Musk'ın portresini çizmiş ama yani hiç alakası yok. <gülüyor> yani bu bir şekilde öyle dolaşan Elon Musk'un da görebileceği bir duruma gelmiş sosyal medyada. Mesaj atmış çocuğa. Demiş ki bir daha o kalemi eline <gülüyor> Belki bu şekilde dikkatini çekebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda en çok golf topunu nerede gördüm ben biliyor musun? Çok, askerde. Ne alaka abi ya? E, yaptığım yerinde İstanbul Golf Resort vardı. Kötü vuruşların hepsi bizim tarafa düşüyor ya. Bir baktım milletin elinde golf topları var. Herkes birbirine atıyor. Onlar misket oynuyor. Ağır abi, değil değil mi, mi abi? Çok toplar, ağır. Çok ağır. Evet. Ben dedim nereden buluyorsunuz falan. Abi işte çim sahanın ötesi bunlardan dolu dediler. Hani ben de sorunca yaş da büyük işte. Bana getirmişler böyle bu kadar. Böyle değil değil gol topu yani. vardı. Sen orada da mı büyüktün abi? Okullarda küçüktüm. Onun haricinde hep büyüktüm. Yani okullarda da küçüktüm. Hep benden büyüklerle direkt sen Zafer <gülüyor> abi diye doğmuşsun ben diyor. Vallahi herhalde hoşgeldiniz Zafer abi.